Tanıdığımız veya tanımadığımız insanları hatalarından ve günahlarından dolayı uyarmak zorunda mıyız? Eğer ikaz etmezsek bu kişilerin nasıl bir yükümlülüğü vardır? Uyarıldığında ters tepkiyle de karşılaşabiliyoruz demiş izleyicimiz. Evet. Bugünlerde her zaman karşımıza çıkan bir olay bu. Yani karşınızda Allah'ın yasakladığı bir fiil icra ediliyor. Evet. Bu tanıdığınız birisi de olabilir, yabancı birisi de olabilir Buna karşı Müslümanın tavrı ne olacak Evet önemli bir hadisedir Rasulullah aleyhisselam ne buyurmuş Men Monran Felha yerhu 7di Yani Allah'ın yasakladığı bir fiil bir yerde icra ediliyorsa gücü yetenler eliyle ne yapsınlar onu düzeltecekler. Evet. Peki buna da gücü yetmiyorsa diliyle düzeltecek. Evet. Buna da gücü yetmeyenler kalben boğuz etmek etmiyor. durumundalar. Yani hiçbir Müslüman Allah'ın yasakladığı bir fiil icra ediliyorsa gücü yetmese dahi dil olarak yahut güç itibariyle beden olarak gücü yetmese dahi mutlaka tavır koymak durumunda. Yani o işten hoşlanmadığını bir şekliyle Karşı tarafa ihsas ettirmek. İhsas ne olabilir? Mesela yüz şekliniz bile önemlidir. Karşıda haram bir fiil işleniyor, alkışladınız. Evet. Bu büyük kaflet olur. Ne yapılması lazım? Ne tavır alınması gerekiyorsa o yapılacak. Bu hadisi şerifin izahında mesela güç kullanma yetkisi kime aittir? Tabii otoriteye ait o. Evet. Herkes güç kullanacak olursa o zaman... Problemler Çıkabilir ancak e, mali gücünüz var çevrede etkiniz var e, otoriter birisiniz size saygı duyuluyorsa o bölgede yapabildiğiniz her şeyi e, kanunlar çerçevesinde yapmak durumundasınız zira siz o kötülüğü önlemezseniz bu ne yapacak şu yol olacak etrafa yayılacak ve cemiyetiniz helak olacak. Şimdi ayet-i kerimeler mesela Ali İmran suresinde e, Cenab-ı Hak "Ve etekum minkum ummetun yed'une ilal hayr buyuruyor. Ve emruune bil ma'ruf ve ani'l Ayet-i kerimesinde bize bir görev veriyor. İçinizden bazı kimseler mutlaka olmalı. Bunlar ne yapacaklar? Emri bil maruf yapacaklar. Yani Allah'ın ettiği şeyleri insanlara anlatacaklar. Dinimiz budur. E yasak olan şeyleri de ne yapacaklar? Söyleyecekler ellerinden gelen ne varsa tedbiri alacaklar. Evet. Kim bunlar? Bir miktar olacak mutlaka. O halde emri bil maruf farz. Ancak bu farzi kifayedir. Yani o işi yapabilecek insanlara Cenab-ı Hak yük yüklüyor. Peki bunu yapmazsak ne olur? Resulullah Aleyhisselam'ın ifadesinde umumi bir azabın gelebileceğinden bahsedilmiş. Yani çevrenize kötülük yayılıyor. Siz suskunsunuz. Cenab-ı Hak azab edebilir. Dua edersiniz başınıza gelen bu musibetten dolayı ona cevap da verilmez. Duanız kabul edilmez diyor Resulullah Aleyhisselam. O halde emri bil maruf önemli bir. Görevdir. Evet. Ee, mesela Zeminli Ali Efendi'ye sormuşlar. Ee, Yavuz Sultan Selim Han'ın hocalarından Zembinli Ali Efendi kıyamet ne zaman kopacak diye. Zeminli Ali Efendi e, Resulullah Aleyhisselam'ın bu ifadesini e, bize anlatmaya çalışmış. Demiş ki etrafınızda kötülük şu olur bulur, yayılır. E, siz deneme lazım demeye başlarsanız. Kıyameti bekleyin diyor. Evet. Yani bir düzen bozulması. Kıyamet kopması burada ifade o büyük kıyamet değil. Düzen, otorite, nizam yani sistem ne olur çöker. O halde her Müslüman bu konuda en azından boz edecek. Dili eğer bu işe kadirse onu kullanacak. Güç itibariyle yetkili olan kişiler, kurumlar zevat o yetkiyi kullanmaya çalışacaklar Bana ne ki e, mutlaka bunu önlemenin gayreti içinde olacaklar. Fakat e, günümüzde şu var siz bir arkadaşla berabersiniz bir yanlışlık yapıyor. Toplum içindesiniz birileri yanlışlık yapıyor. E, acaba bizim onlara e, bu işi yapma dememiz farz mı değil mi meselesi var. Evet. E, bu konuda e, söyleyeceğimiz şudur söyleyeceğiniz şeyin Karşı tarafa tesir edeceğiz. karşı taraftan e, aleyhinizde darptır, dövme işte buna benzer e, bir fiiller görmeyeceğiniz ve sözünüzün karşı tarafa geçeceği noktasında kanaatınız var ise bunu yapmalısınız. Evet. E, yok e, böyle bir kanaat yok ise e, buna mecbur değilsiniz. Ama bu görevi icra ederken de elbette metot var. Mesela Cenab-ı Hak Fıraun'a Hazreti Musa ve Harun Aleyhisselam'ı gönderirken ne diyordu? Ona kavlileyin ile hitap edin diyordu. Yani yumuşak bir dil kullanılması evet. icap ediyor. Yani böyle yaramaz bir adama dahi Cenab-ı Hak. Mesela bin tane delil verebilirdi. Gidin şunları şunları söyleyin. Derdi ve ikna metodunu kullanabilirlerdi. Fakat bunlardan en üstün olanı vermiş. Ne demiş? Diliniz yumuşak olsun, renci de etmeyin, güzel konuşun, ikna etmeniz bununla daha da mümkün. Yani orada bize önemli bir işaret veriyor. O halde bir konuyu iyi bilmek, onu ifade edebilmek ve metodunu bilerek hareket etmek kaydıyla az önce söylediğim şartlarda yani söylediğiniz takdirde karşıya fayda verecek büyük ihtimal evet. yahut faydalı olacağınız kanaatında iseniz bunu yapmanız elbette gerekir yapılmalıdır. Aksi evet. takdirde en azından buz eder tavır alır davranışlarınızla bu hadiseyi onaylamadığınızı karşı tarafa hiç değilse ihsas ettirmek yani İhsettirme Hisset içi gidebilirsiniz. Teşekkürler hocam.